86. Mektup Bu mektup Perkene şehrindeki hakimlerden birisine yazılmıştır. Kalbi, Allah-u Teala'dan başka şeylerin sevgisinden kurtulmayın bildirmektedir. Hak Teala aşırı ve gerici olmaktan kurtarıp orta yolda bulundursun. Bu duamızı peygamberlerin efendisi hürmetine kabul buyursun. Bize ve size önce lazım olan şey, kalbimizi Allah-u Teala'dan başka şeylere bağlı olmaktan kurtarmaktır. Kalbin bu selamete kavuşması için Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyi kalbe getirmemek lazımdır. Kalp Allahu Teala'dan başka şeyleri öyle unutmalıdır ki eğer bir kimse bin sene yaşamış olsa kalbine hiçbir şey gelmemelidir. Farisi'nin dediği gibi, iş budur, bundan başkası hiçtir. Buluştuğumuz zaman bu fakirle muhabbet ederek bir işiniz olursa bize yazınızı buyurmuştunuz. Bunun için başınızı ağrıtıyorum. Şey Abdullah Sofi iyi insanlardandır. İhtiyaçlarını karşılamak için borca girmiştir. Alacaklarından yakasını kurtarabilmesi için yardımcı olmanızı dilerim ve selam. 87. mektup. Bu mektup Pehlivan Mahmut'a yazılmıştır. Allahu Teala sevdikleri tarafından bir kimsenin kabul olmasının büyük saadet olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala size selamet versin ve isamiyetin doğru caddesinde bulundursun. Kıymetli arkadaşlarımızdan birinci müjdem, beyan şey, müzemmilin oraya gelmesini bildirmektir. Onun sohbetinin kıymetini ve faydalarını nasıl anlatayım? Allahu Teala'nın sevdiklerinin bir kimseyi kabul etmesi ne büyük saadettir. Hele onu severler ve yanlarına çekerlerse dünya ve ahiret saadetine kavuşmuş olur. O büyüklerin yanında bulunanlar kötülüklerden temizlenir. Sözün kısası, onun sohbetine büyük nimet biliniz. Sohbetin edeplerini titizlikle gözetiniz ki faydalanabilirsiniz. Daha ne yazayım, evveliniz ve sonunuz selamette olsun. 88. mektup Bu mektup yine Pehlivan Mahmuda yazılmıştır Bir kimsenin saçının sakalını imanla ve ibadetle artmasının büyük nimet olduğunu ve gençlikte korku ihtiyarlıkta merhamete sığınmak lazım olduğunu bildirmektedir Haktayla her an kendisiyle bulundursun. Bir kimsenin saçının sakalının siyahlığını imanla ve ibadetlerle artması ne büyük nimettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını sakalını Müslüman olarak ağırtan affolur buyurdu. Allahu Teala'nın sonsuz merhametini düşününüz, günahları affedeceğine güveniniz. Gençlikte Allahu Teala'nın kahrından, azabından korkmak titremek lazımdır. İhtiyarlıkta affına merhametine sığınmalıdır. Evveliniz ve sonunu selamet olsun. 89. mektup. Bu mektup Mirza Ali Can için yazılmıştır. Ölüm için sabır dilemektedir. Hak-ı Teala hepimizi İslamiyet'in doğru caddisinde bulundursun. Enbiya Suresi 35. ve Ankebut Suresi 57. ayetlerinde mealen Her canlı ölümün tadını tadacaktır buyurdu. Bunun için her insan ölecektir. Ölümden kurtuluş yoktur. Hadis-i şerifte ömrü uzun, ibadetleri de çok olana müjdeler olsun buyuruldu. Dostu dosta ölümle kavuşturuyorlar. Bunun için Allahu u aşıkları ölümü düşünerek teselli buluyor. Üzüntüleri azalıyor. Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesinde mealen Allahu Teala'ya kavuşmak isteyenler biliniz ki Allahu u Teala'ya kavuşmak zamanı her hale gelecekleri buyuruldu. Evet. Biz geride kalanlar ve nefse esir olanlar ve Allahu Teala'nın rızasına kavuşmuş olanların ve dünyaya düşkün olmaktan kurtulanların sohbetlerinden mahrum kalanlar zararda ve başı yerdeyiz. Nimetlerini size saçan merhume Valideniz, gözümüzün en kıymeti varlığıydı. Onun size olan ihsanlarına karşı şimdi sizin de ona ihsan etmeniz lazımdır. Dua ederek ve sadaka vererek her an yardımına koşunuz. Hadis-i şerifte, mezardaki ölü denizde boğulmak üzere olan kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşlarından gelecek bir duayı hep beklemektedir, buyuruldu. Bundan başka onların ölümünü görerek kendi ölümünü de düşünmeli. Bütün varlığıyla Allahu Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya sarılmalıdır. Dünya hayatının insanı aldatmaktan başka hiçbir şey olmadığını düşünmelidir. Dünya kazançlarının allah Teala'nın yanında az bir kıymeti olsaydı, düşmanı olan kafirlere ondan kılıcu kadar vermezdi. Allahu u Teala bizi ve sizi kendisinden başka her şeyden yüz çevirmekle nimetlendirsin. Yalnız kendisine bağlanmakla şereflendirsin. Bu duamızı Peygamberin Efendisi hürmetine kabul buyursun. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime... 90. mektup Bu mektup Halc'e Kazıma yazılmıştır. Bütün varlığımıza Allahu Teala'ya dönmek lazım olduğunu ve bu nimete kavuşmak için Ebu Bekir Sıddık'ın yoluna sarılmak icap ettiğini bildirmektedir. Hakk Teala bu alçak dünyayı gözümüze aşağı ve değersiz göstersin. Kalp aynanızı ahiretin güzel cemaliyle süslesin. Bu duamızı Miraç gecesi kendisinden gözü hiç ayrılmayan tertemiz peygamber hürmetine kabul buyursun. Okşayacağı kıymetli mektubunuz ve yüksek değerli hediyeniz geldi. Lütfeyle eleminizsiniz. Allahu Teala hayırlı karşılıklarını ihsan eylesin. Sevenlerimize ve iyi gözle bakanlarımıza nasihatlerimiz şudur. Bütün varlığımıza Allahu Teala'nın mukaddes saatına dönmeliyiz. Ondan başka her şeyden yüz çevirmeliyiz. Farisi'nin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. Bugün bu nimetlere kavuşmak için Ebu Bikir yoluna inanmak ve bağlanmak lazımdır. Bu yolda bulunan büyüklerin bir sohbetiyle kavuşulan şeyler, sıkı riyazete ve ağır mücahedelerle ele geçmez. Riyazet, nefsin istediklerini yapmamak, aramlardan mekruhlardan sakınmaktır. Mücahede, nefse ağır gelen, onun istemediği şeyleri yapmak, farzları, sünnetleri, müstehapları işlemek demektir. Bu büyüklerin yolunda sonunda kavuşulan nimetler başlangıçta yerleştirilmiştir. Sona varanların kavuştuklarını daha ilk sohbette ihsan ederler. Bu büyüklerin yolu ashab Kiram'ın yoludur. ashab Kiram öylesine nimetlere kavuştular ki ümmetin evliyası bunlara en sonunda belki kavuşabilir. İşte bu nihayetin bidayete yerleştirilmesidir. Öyleyse bu büyükleri canla, gönülle seviniz. Çünkü bütün saadetlerin temeli sebebi bu sevgidir. Allahu Teala size ve doğru yolda gidenlere, Muhammed Mustafa'nın izinde bulunanlara selamet versin.